çalışmalar e, yapan birisi kendisi aynı zamanda bir aktivist ta 1979'da kendisini de e, Stanislaus Nehri kanyonuna da e, orada bir baraj inşasını engellemek için zincirlemesiyle bilinen bir kişi Türkiye'deydi.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 Programcımız Uygar Özesmi bir mülakat gerçekleştirdi. Çevirleri de kendisi yaptı. Ona teşekkür ederek şimdi sözü onlara bırakalım. Bugün çok önemli bir çevirici Açık Radyo'da konuğumuz Mark Duba.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 Kendisinin bu eylemi e, biraz Greenpeace eylemlerini de çağrıştırıyor. E, bu eylem çok başarılı e, oldu ve baraj yapımı bir süre durdu ve ırmakları koruma hareketi de bu sayede Amerika'da büyüdü ve yerleşti. Mark Dubois aynı zamanda Dünya Çevre Gününün uluslararası koordinatörlüğünü yaptı. 1970'lerde Dennis Hayes tarafından başlatılan gün e, Mark Dubois 1999'da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 do don't next so niye bu kadar acil bu aciliyet niye 4 yıl çok kısa bir zaman ve zaman çok hızlı geçiyor Bence zaman pek çok değişik seviyede gittikçe e, ivmesi e, artıyor bugünlerde uzmanlara sorarsanız pik petrole ulaştık mı nükleer silahsızlanma sürecek mi tartışabiliriz ama 10 yıl daha bekleyebilir miyiz?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 Hepimizin iç sesini e, dinlememiz ve e, şamanların, peygamberlerin binlerce yıldır söylediklerini yapmamız gerekiyor. Bütün bu örgütler bir bağışıklık sistemi yaptıkları e, şeylerle birlikte. E, Greenpeace'in yaptıklarına bakalım. Greenpeace'in ele aldığı konular e, her konuyu e, ele aldığı zaman insanlar bunu destekliyor. Çünkü bunların yapılması gerekiyor.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 Ve sinerjiler yaratmamız, yaratmamız ve işbirlikleri yapmamız gerekecek. Üyelerimizi arttırmamız, başka örgütlerle ortaklıkları geliştirmemiz ve sonunda güçlerimizi birleştirip yaratıcılığımızı serbest bırakırsak bunu beraberce yapabiliriz. Üyelerimizi arttırmamız, başka örgütlerle ortaklıkları geliştirmemiz ve sonunda güçlerimizi birleştirip yaratıcılığımızı serbest bırakırsak bunu beraberce yapabiliriz.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 Örneğin Greenpeace ilk kurulduğunda daha önce kimse böyle bir şey yapmamıştı. Her yerde yaptıkları manşete çıktı. Nasıl tekrar bu başarıları devam ettirmenin e, yanında e, nasıl yaratıcılık e, yapacağımızı da düşünmeliyiz yeni şeyler yapıp yeni işbirlikleri kurabiliriz. E, hmm, bu konuda işbirliği yapıyorlar dendiği zaman e, önemli bir şeyler olduğunu da düşünecekler..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 Oh, this must be something important. Right. So it, evet, böylece gitgide growing, büyüyen bigger, bir hareket um, olabilir. Peki, web we sayfanızda bir paylaşım alanı, sosyal platform var mı, olacak mı? www.4yearsgo.org www yes, sitesinde. Um, evet, bir yandan tekeri tekrar icat etmek istemiyoruz. Orada olan her şeyden ve bütün diğer örgütlerin yaptığından tabii ki heyecan duyuyoruz.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 ...dört yılda yaklaşımlarımızı nasıl dönüştürür, nasıl daha etkin oluruz, bunu düşünmek gerek. Koordinasyon için daha büyük bir ihtiyaç var mı? Buradaki sivil toplum örgütleri, çevre örgütleri dört yıl yürü hareketine nasıl katılabilirler? Önce web sayfasına gidebilirler...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 Bunu tabii ki yalnız yapamayız. Sinerjik işbirliklerini çağırmamız gerekiyor. Bunu başarmanın tek yolu bu. Yoksa hepimiz kendi küçük yollarımızda yürüyüp dururuz. Şayet insanlar yaratıcılıklarını birbirlerine önererek bir e, bu bütün yaratıcılıklarını birbirlerine örerlerse şayet bir kumaş e, yaratabilirler. Bu benim için e, çok yüksek bir hedef. Kendi arkadaşlarımızla konuşmak kolay. E, ama onlar e, ama insanlık bu konuların içinde ve bu insanlığı nasıl bulabiliriz? İnsanlığımızı nasıl keşfedeceğiz?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 Evet, buradan nasıl ileriye gidebiliriz? Bugün Mark Dubois ile beraberdik. Kendisi bir çevre aktivisti, hatta kendini barajlara karşı kayalara zincirlemiş birisi.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 Bütün STK'lar beraber different çalışacak different. ve okay. e, üreterek right. bütün dünyaya right. örnek Make bir e, model sunacaklarını right. e, ümit ediyorum. So, dört yıl sonra world. hep beraber so, e, kutlayacağız. Much, evet, dünyayı değiştirmek için dört yıl. Evet, Mark Dubois Nehrin Dostları Uluslararası Nehirli kurucularından aynı zamanda da son zamanlarda başında bulunduğu yani içinde bulunduğu dört yıl yürü hareketini konuşma fırsatı bulduk çevre aktivisti Bu ayla bize bu konuda söyleşi yapan ve çevirileri de gerçekleştiren Uygar Özes'e de çok teşekkür ederiz.